أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له Veladiina limen la ahdalah. Sadaka Rasulullah ve netaka Habibullah. Muhterem Müslümanlar. Bir Mevlid-i Nebi gecesini daha geride bıraktık. Mevlid-i Nebi içine alan haftayı ise bu yıl peygamberimiz ve vefa toplumu temasıyla idrak etmeye devam ediyoruz. Geliniz, bugünkü hutbemizde alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin hayatından vefa örneklerini yeniden hatırlayalım. Aziz müminler, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce Rabbine karşı vefalıydı. Nitekim o, Cenab-ı Hakk'a kulluk ve itaatten, sadakat ve teslimiyetten bir an olsun ayrılmadı. Bir defasında Hz. Ayşe annemiz, Peygamberimizin geceleri namaz kılmaktan dolayı ayaklarının şiştiğini görünce, ''Ya Resulallah! Geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun?'' diye sormuştu. Bunun üzerine, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu, Ya Ayşe, şükreden bir kul olmayayım mı? Kıymetli Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara karşı vefalıydı. O, öylesine vefalıydı ki, ömrü boyunca insanların, dünyada ve ahirette huzura ermeleri için çırpınmıştı. Nitekim Rabbimiz, bir ayette Habibine şöyle seslenmişti. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Değerli Müminler! Peygamberimiz ailesine karşı da vefalıydı. Mekke'nin fethedileceği gün, çadırını Hazreti Hatice Validemizin kabrine yakın bir yere kurdurarak, en zor zamanlarında kendisine destek olan sevgili eşine, ne zaman yanına gelse sevinçle ayağa kalkarak da kızı Hazreti Fatıma'ya olan vefasını göstermişti. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, anne ve babaya vefa gösterilmesine ise ayrı bir değer vermişti. Bir keresinde anne babamı ardımdan ağlar bırakıp sana geldim ya Resulallah diyen bir gence onların yanına geri dön ve ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür buyurmuştu. Aziz Müslümanlar resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ahdine vefa gösterir verdiği sözü muhakkak yerine getirirdi. Bir hadisinde ahde vefanın önemini şöyle anlatmıştı. Emanete riayet etmeyenin imanı olgunlaşmamıştır. Ahde vefa göstermeyenin ise dini kemale ermemiştir. İki cihan serveri Peygamberimiz çevreye de vefalıydı. Kıyamet kopuyor olsa dahi elinizdeki fidanı dikin buyurarak tabiata bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun uyarısıyla hayvanlara, akıp giden nehirden abdest alırken dahi, suyun israf edilmemesini emrederek, suya vefasını göstermişti. Değerli müminler, vefalı olmak imandandır ve müminin şanındandır. O halde, bugün bize düşen, Ümmeti olmakla şeref bulduğumuz sevgili peygamberimiz gibi vefalı olmaktır. Müminler emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Ayetini hayatımıza taşımaktır. Unutmayalım ki Rabbimize, insanlara, ailemize, çevreye ve ahdimize vefa göstermek bizi Cenabı Hakk'ın rızasına kavuşturacak dünya ve ahiret saadetini kazanmamıza vesile olacaktır.